Tevbe suresinin 29. ayetini anlatır mısınız? İslam hoşgörü dini değil mi? Hani dinde zorlama yoktu diye soranlar var. Katilullezine la yu'minun Evet, şimdi tabii katilullezine la yu'minun billahi ve la bil yevmil ahir ve la yuhrimun ma harramallah. Şimdi bu ayet kelime onu soruyor. Ne diyor? Hoşgörü bu aykırı değil evet. mi? Efendim bir binayı çatısından başlayarak anlarsanız anlayamazsınız. Temelinden başlayarak anlayacak, öyle idrak edeceksiniz. Peki cihadı nasıl anlayacağız? Evvela cihadı tebliğ davası olarak anlayacağız. Yani Allah Azze ve Celle bize tebliğ emrediyor. Yani cihadın birinci aşamasında ne var? Farklı şekillerde cihadın mertebelerini ifade ederiz. Ama birinci aşamada mü'mine Allah-u Teala neyi emreder? Efendim وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا <كبيرة> İslam'ı tebliğ edecek Kur'an-ı Kerim'e göre yaşayacak büyük bir cihadın içinde olacak yani evvela İslamiyeti ben yaşayacağım sonra tebliğ edeceğim peki tebliğ ediyorsunuz ama müsaade etmiyorlar size olmaz diyorlar öldürüyorlar katlediyorlar Müslümanlara işkence ediyorlar Peki bu durumda ne olacak? Allah Teala وَقَاتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ الَّذ۪ينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا Yani birinci aşamada ne var? Tebliğ var. Birinci aşamada davet var. İslam'ı anlatacak, davet edeceksiniz. Fakat öldürüyorlar Müslümanları, katlediyorlar. Nasihat'ta bu olur mu? Yani Ermenistan, ne yaptı şimdi? Karabağ'da ne yapmıştı? Ne kadar Müslümanı öldürdü? Keşmir'de Hindistan'ı öldürüyor. Çin öldürüyor. Arakan'da öldürüyorlar. Peki cihadı kim yapacak? Mutlaka bir devletle olacak. Bunu unutmuyoruz. Peki o devlet oldu. Şimdi bunlara diyorsunuz ki saldırmayın Müslümanlara. Saldırıyorlarsa sözle İslam'ı anlatabilir misiniz? Anlatamazsınız. O zaman 190. ayet-i kerime Bakara suresinin وَقَاتِلُوا ف۪ي fi اللّٰهِ الَّذ۪ينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا. Allah Teala buyuruyor ki Allah yolunda savaşın yani davetin, tebliğin, İslam'ı yaşamanın, anlatmanın yolu kapandıysa o zaman mesele savaşa gelip Dayanmıştır Yani bu kafirler şunu istiyorlar Ey Müslümanlar Biz sizi Keşmir'de öldürelim Biz Doğu Türkistan'da öldürelim Karabağ'da öldürelim Ama siz asla Kafirlere silah doğrultmayın Bunu mu söylüyor bu adamlar Ne söylüyorlar Başka bunun izahı var mı Yani öldürenlere Aha beni öldürdün gel bunu da mı öldür diyecek Müslümanlar Öyle bir şey yok Kur'an-ı Kerim İncil değil Efendim bu yüzüme vurdular, öteki yüzünü çevir demiyor Kur'an-ı Kerim. وَقَاتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ الَّذ۪ينَ Ama Allah yolunda savaşın buyuruyor. Eğer Müslümanlar öldürülüyorsa, eğer İslam'ı anlatmaya müsaade edilmiyorsa, o zaman İslam orduları devreye girecekler. وَقَاتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ الَّذ۪ينَ Savaşanlarla savaşacaklar. Ama la <gülüyor> تَعْتَدُوا Kadınlar öldürülmeyecek, çocuklar öldürülmeyecek, yaşlılar öldürülmeyecek, mabedler yıkılmayacak. Yapmayacaksın bunları. Feinin <gülüyor> tehavu. Eğer vazgeçerlerse, o zaman durun diyor. Öldürmeyin, öldürmeyin buyuruyor. Ve katiluhum hatta la tekuna fitne ve yekuna dinu lillah feinin tehavu, fala adwan illa ala er vazgeçerlerse savaşmayın onlarla savaşmayın Allah teala buyuruyor önce onlar savaşırlarsa savaşın yani feyin katil uku fak tuluğ savaşırlarsa o zaman savaşın ama savaştınız feyin ahadun min al mushrikin asjarak fa ajirhu hatta esma kelam Allah thumma ablighu kırıldılar dağıldılar barış istiyorlarsa barışı da Yapın buyuruyor Kur'an-ı Kerim. Şimdi o ayete gelelim. Allah Teala Tevbe Suresinin okumuş olduğunuz ayet-i kerimesinde 29. ayette cihadı emrediyor, mukateleyi emrediyor. Peki ne zaman savaşacağız? Kur'an-ı Kerim'i Kur'an-ı Kerim'le evvela Kur'an'ı Kur'an'la tefsir edeceğiz. O nedir? Orada savaşın, öldürün demek. Yani Allah'a ve ahireti inanmayanları öldürün. Nedir o? Eğer bunlar Müslümanlara İslam'ı yaşama hakkı vermiyorlarsa, Salayeti vermiyorlarsa, davet etme, hak ve salayet vermiyorlar, saldırıyorlar, öldürüyorlar Müslüman kalınları, o zaman elbette öldürülecekler. Ama o zaman bile ne buyuruyor Cenab-ı Hak? Haddi yine aşmayacaksınız. Dolayısıyla o sonuçtur. Başlangıç değildir. Dünyanın herhangi bir hukuk sisteminde sizinle savaşılırsa onlara deyin ki, evet gelin daha çok bizden adam öldürün. Böyle bir hukuk maddesi herhangi bir hukuk sisteminde var mıdır? Yoktur. Efendim İslam diyor ki, biz barışı önceliyoruz. Herkes kendi anlayışına göre yaşasın, hayatını devam ettirsin, ama ne zaman ki Müslümanlara yaşama hakkı vermiyorlarsa o zaman onları savaş meydanlarında çökertin fakat yine haddi aşmayın. Bunu söyleyen adamlar, bunlara kalan kardeşlerimiz tarihe baksınlar. Eğer İslamiyet hakikaten insanların öldürülmesini emretseydi masum insanların o zaman İslam'ın girmiş olduğu topraklarda Hristiyan kalmayacaktı. Suriye'de, Anadolu'da bir sürü Rum vardı, Ermeni vardı. Bunlar 100 yıl öncesine kadar kendi dinlerini kendi kiliselerinde yaşıyorlardı. İstanbul'da bir sürü Rum vardı Osmanlı zamanında. Kendi dinlerine göre bu adamlar yaşıyorlardı. Balkanlarda vardı eğer Osmanlı zorla bunları Müslüman yapmış olsaydı Yunanistan'da bugün Ortodoks kalmayacak Bulgaristan'da bugün Hristiyan olmayacaktı yok olacaktı bunlar demek ki İslamiyet başka bir dine mensup diye adamı öldürmüyor kardeşlerim öldürmüyor peki batının hukuk sistemine bakın Endülüs'te 8 asır devam eden İslam devleti vardı bir tane Müslüman bıraktılar mı? girdikleri yerde. Rusya ne yaptı? Sovyetlerde Allah diyen biri bırakmadı. Ama çökünce Müslümanlar yeniden köklerine döndüler. Diriliyorlar Allah'ın inayetiyle. İşte Çin, Maun'un çocukları Allah diyenleri öldürüyor, katlediyor. İslam tarihi ortadadır. Öldüremezsin zaten. Başka bir dine mensup olanı öldüremezsin. Yani bunlar sistemi sonucu itibariyle ele alıyorlar. Elbette kafir öldürülür. Nerede öldürülür? Müslüman'ı öldürüyorsa. Küfür ordusu geldiyse o zaman İslam ordusuna diyor ki çık öldür onları diyor. Hangi sistem demiyor? Hangi hukuk bunu emretmiyor? Bunu amir değildir. Dolayısıyla Bunlar zavallıdırlar. قَاتِلُ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ Haşa diyor ki, bu ayetin Allah'a ait olduğu kanaatinde değilim. Eğer bu ayet Allah'a aitse, o zaman Allah'ın ahlakiliği tartışma mevzu olur. Haşa demek istiyor ki, bu ayeti Peygamber aleyhisselam uydurdu, bunu söylüyor. Eğer bu küfür değilse soruyorum, nedir küfür, nedir inkar? İşte sorular oradan geliyorlar. Ne yapıyorlar? Buradan alıyorlar. Peki ne buyuracaktı cenab Hak? Ey Müslümanlar, bu kafirler sizin namuslarınızı kirletsin, sizin çocuklarınızı öldürsün, mabetlerinizi yıksın ama yine onları öldürmeyin. Yine İslam ordusunu bunların üzerine göndermeyi onu mu diyecekti? Bu adam Kur'an'ı bir bütün anlamaktan ya aciz ya kasıtlı yapıyor. Halbuki bütün olarak baktığınız zaman ne buyuruyordu Cenab-ı Hak? وَقَاتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ الَّذ۪ينَ يُقَاتِلُونَكُمْ Savaşanlarla savaşın buyuruyordu. Allah yolunda ama haddi aşmayın diyordu. فَاِنِنْ اِنْ تَهَوْ فَلَا عُدُوَانَ illa عَلَى الظَّالِمِينَ Vazgeçerlerse öldürmeyin o zaman Barış isterlerse barış edin buyuruyordu. Ve in ahadun minel müşrikine stecaruka geldi sığındı. Eman verin ona buyuruyor. Hatta alın onu kendi bölgesine kadar ulaştırın buyuruyor Cenabı. Ama kasıtlı olarak bunlar bölüyorlar, parçalıyorlar ayet kelimeleri, Kur'an kelimesi farklı göstermenin peşindeler. Maalesef kürsüler onların önünde. Elbette bir gün bu ehram ayakları üzerine oturacaktır. Elhamdülillah Allah'tan başka kimseye bu noktada eyvallahımız yoktur. Rabbim ne buyurduysa, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne duyurduysa, Önümüzde nerede mikrofonu alırsa alsınlar, nerede kürsüyü alırsa alsınlar, nerede soruşturma yaparsa yapsınlar, hepsi ne hükmü var, ne kıymeti var. Müslümanız biz. Bunların hesabını Allah'a vereceğiz Azze ve Celle. Elbette bu kitabı inkar edenlerle sonuna kadar ama ilim meydanında, fikir meydanında sonuna kadar hesap başacağız Bırakmayacağız. İlim meydanına getireceğiz. Fakat kim meseleyi bunun dışına çekerse o ihanet etmiş olur, o provoka etmiş olur, zaten bunlar onun peşindeler. Elhamdülillah, kalemle, kelamla bu asırda Kur'an-ı Hakim yeni zaferler yazacak, Müslümanlar yeni destanlar kazanacak, bunları tarihin çöplüğüne göndereceğiz.